Kur'an'ın Arapçasını okurken tilavet secdesini yapıyoruz. Fakat ben mealini okuyorum demiş. Mesela şu anda 14. cüzdeyim ve hiç secde yapmadım. Hepsini bir en sonunda yapsam kabul olur mu? Ya da Kur'an'ın mealini okurken tilavet secdesi yapmalı mıyız demişler. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'in orijinal, orijinali Arapça okunduğu zaman secde yapılması gerektiği gibi meale okunduğunda bu meal Türkçe de olabilir, Farsça da olabilir, başka bir dil ile de olabilir. Hı hı. Secdeleri yapmak lazım. E mümkün ise eğer imkan varsa zaman müsaitse ayetler okunduktan hemen sonra secde yapılmalı. Evet. Nitekim İmam Şafi Hazretleri secdenin fevri bir vacip olduğunu yani okunduktan sonra hemen yapılması gerektiğini söylemiş. Ama Hanefi imamları, İmam-ı Azam Hazretleri ve talebelerin secde ayeti okunduktan hemen sonra yapılmasa da daha sonra yapılabileceğini ifade etmişler. Dolayısıyla 14. cüze kadar sanıyorum iki tane secde ayeti var. Onları yapabilir tamamını okuduktan sonra da secdelerini yapabilir ama ifade ettiğimiz gibi okur oku, okur okumaz secde ayetlerini yapması daha uygun olur elbette. Evet.